Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kadınların namazdaki hareketleri erkeklerden farklı yapmaları gerektiği hususunda hadis var mıdır? Hayır, kadınlarla erkeklerin namazının farklı olduğu ile ilgili hiçbir delil söz konusu değildir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Sallu kara, kemera aytumuni usalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılın buyurmaktadır. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam bu emri kadın erkek hepimize herkese söylemiştir. Aleyhissalatü vesselam demedi ki illen nise ey kadınlar müstesna gibi kadınlar da buna dahil olmak üzere. Ya da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazda kıyamı rükuyu koğudu sucudu öğretirken aleyhissalatü vesselam demedi ki kadınlar böyle yaparlar. Hatta tam aksine böyle bir inanç kadınların bugün maalesef rukunları bile yani namazda olmazsa olmazları bile ifsad etmelerine sebep olmuştur. Yani sonradan gelen bazıları maalesef delilsiz olarak işte kadın için derler ki derler ki rukuda işte belini hafifçe büker. Hayır halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun rukusu tamdı. Sahabe diyor ki eğer belinin üzerine biraz su konacak olsa o su ne dökülür ne herhangi bir zarar görürdü. Öyle belini düz tutardı ve ellerini dizlerinin üzerine koyardı. Dolayısıyla bu emir kadın ve erkek içindir. Hatta rukusunu tam yapmayan kimse için aleyhissalatü vesselam e, kendisini uyarıyor ve namazdan çalmak olarak değerlendiriyor. Ve Allah razı ve sellem buyuruyor ثُمَّرْكَعْ حَتَّ تَتْمَعِنَّ رَاكِعًا Ruku et ve rükuda bütün vücudun itminan buluncaya kadar bekle. Dolayısıyla ruku rukundur. Aynı şekilde secdede, secdede kadınlar dirsekleri yere konması sağlanıyor. Ellerini yüzlerine yakın bir noktada tutmaları sağlanıyor. Halbuki Aleyhi ve Sellem secde yaptığı zaman sahabe diyor ki ellerini yanından o kadar ayırırdı ki biz ona acaba acı çekiyor mu diye üzülürdük. Yani o kadar açardı. Hatta Koltuk altının beyazlığı görünecek kadar açardı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda dirseklerin yere konmasını yasaklamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, buyuruyor ki köpek oturuşu gibi oturmayı, e, horoz, e, karga e, horoz gagası gibi gagalamayı yani hızlı secde etmeyi ve maymun bakışı gibi etrafa bakmayı yasaklamıştır. Dolayısıyla kadınlar burada da maalesef maalesef Allah Resulü ve Vesselam'ın emrine muhalif bir noktaya getiriliyor ve dirsekler yere koyduruluyor Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini yanından uzak tutması ve dirseklerini yere koymaması emri kadın erkek herkes içindir Kadınların yaptığı bir doğru var o da daha çok el bağlamada yani kısmen el bağlamada doğru olarak yapıyorlar Biliyorsunuz mesela şu an Hanefi mezhebine bağlı olanlar ellerini göbeklerinin altına koyuyorlar. Halbuki gelen rivayetler Allah Resulü ve Vesselam'ın ellerini iki üç şekilde olmak kaydıyla ancak hepsi göbeğin üstünde yani göğsün üzerine koyduğuydu. Dolayısıyla e, bunu iddia eden kimselerden delil istenmesi gerekir. Bunların da delili yoktur. Allah Resulü ve Vesselam mesela nasıl ki hacci öğretirken Müslümanlara ''Hudu anni menâsikukum'' Dikkat edin burada salu kemara itumun yusalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılın. Hac içinde e, ibadetlerinizi benden öğreniniz dedi. Ancak erkeklere dedi ki dikişsiz ihram giyiniz. Ancak kadınlara döndü dedi ki sizin dediği ey sizin tesettürünü sizin ihramınızdır. Dikkat edin. Ali Said burada ayırdı. Ali ve vassalem burada ayırdı. Yani kadınların ne yapacağını aleyhissalatü vesselam onlara ayrıyeten söyledi ve bu bu durumda af buyurun e, adet olan kadınların ne yapacağını aleyhissalatü vesselam haber verdi. E, mesela erkeğin başını kapatması e, ihramlı iken kendisine haramken ey bir kadın başı örtülü bir şekilde e, ihramlıdır bu ve benzer. Ya da yüzü kapatma açma meselesi aleyhissalatü vesselam kadınlara ayrıyeten bunu ifade etti. Nasıl ki onların hallerini özel hallerini onlara haber veriyorsa namaz için öyle bir ayrıma aleyhissalatü vesselam gitmedi. Nasıl ki oruç için Allah Resulü vesselam yine e, özel gününde olan kadınlara yani ay hali olan kadınlara aleyhissalatü vesselam dedi ki e, oruçlarınızı kaza ediniz ancak namazlarınızı kaza etmeyiniz. Ali Sert bunu haber verdi. Peki namaz için niçin demedi ki kadınlar şöyle ruku yapsın, şöyle secde etsin, şöyle kıyama dursun? Dolayısıyla kadın erkeğin namazda ayrılacağına dair bir tek sahih rivayet söz konusu değildir. Bu sebeple bu konuda bu konuda ısrarcı olanların o olanları Allah hidayet etsin, Allah ıslah etsin, Allah hakkı kendilerine göstersin. En doğrusu kadın ve erkeğin namazı doğru bir şekilde kılmalarıdır. Allah Resulü set ve selamın öğrettiği şekilde kılmalarıdır. Ve hadevallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala Muhammed.